Dünya sevgisi ve mürşidin tasarrufu Gavs-ı Saniye Hazretleri bir sohbetinde Bir mürşidi Kamil, mürit kendisine intisab ettiği zaman onun kalp gözünü dünya sevgisine kapatır buyurdu. Dünya sevgisini terk etmek demek, dünyayı kalbinden çıkarmak ve sadece cebinde tutmak demektir. Çünkü mürşidi Kamil olan zatlar, kalbe Allah sevgisini koyuyorlar. Her şeyin bir yeri vardır. Malın, paranın yeri kalp değildir. Maddiyatın yeri kalp olursa, iyilik yapamayız, engel olur. Atalarımız boşuna söylememişler, mal canın yongasıdır diye. Kalbimize mal sevgisi girdi mi, canımızdan bir parça olur. Onu söküp atarken, canımız yanar. Para kalpten çıkacak ve sadece cepte duracak ki, kalbimizden geçirdiğimiz andı harcayabilelim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Sadat-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Yaşadığı devirde bir derviş, onun namını çok uzak beldelerden duymuş, göreyim diye de memleketinden çıkmış, yola koyulmuş. Yol uzun, bitmek bilmiyor, hem de yaya olarak gidiyor. Bir de yanında bastonu, asası var. Çok güzel, işlemeli, nakışlı, kıymetli bir şey. Derken derviş, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin köyüne yaklaşıyor. İşlenmiş büyük tarlalar görüyor. Her biri özenle bakılmış araziler. Bu araziler kimindir diye sorup soruşturuyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nindir diyorlar. Kimi zaman bir tarlada üç binden fazla işçisi çalışırmış. Hesap edin. Gavs-ı Sani Hazretleri, Türkistan yolculuğuna çıktığı vakit, Biz yanındaydık. Bu coğrafyayı gördük. Geniş, büyük, uçsuz, bucaksız topraklar var. Size nasıl tarif edeyim? 900 kilometre yol gittik. Ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada hiçbir tepe görmedik. Bırakın dağı. Hepsi ekilebilir, verimli araziler. İşte o derviş de mübareğin arazilerini görünce çok şaşırmış, Günlerce gitmiş, arazilerin sonu gelmemiş ve şöyle demiş kendi kendine ''Bu zat padişah mıdır yoksa evliya mı? Bir mürşidi kamil bu kadar zengin olur mu?'' Hasalı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin dergahına ulaşmış ama kalbine de nifak ateşi düşmüş bir defa ''Buraya kadar gelmişken bir göreyim bakalım'' diyor ''Böyle evliya olmaz ama bu padişahtır herhalde'' diye düşünüyor Elinde bastonuyla dergâhtan içeri giriyor. Ayakkabısını bir yere bırakacak bakınıyor, yer arıyor. Bastonu da kıymetli, şuraya mı koyayım diye yer ararken dergahta çalışan işçilerden birine emanet etmeyi daha uygun görüyor. Ancak bu bastonun kıymetlidir, bunu iyi bir yere saklayıver, kaybolmasın diye de tembih ediyor. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin huzuruna çıkıyor. Bu arada içinden de merak ediyor. Acaba bizim bastonu teslim ettiğim kişi güvenilir miydi diye. Kalbinden ne çıkmıyor bu düşünceleri? Ubeydullah Ahrar Hazretleri bu gelen dervişe nazar ediyor. Anlıyor ki baston sevgisi onun kalbine yerleşmiş. Mübarek ona merhamet ediyor ve diyor ki Yolda gelirken gördüğün arazilerin sevgisi Şu senin bastonunun kalbinde yaptığı tesirin binde birini bize yapmıyor. Kardeşler Mürşidi kamil olan zatların kalplerinde bizimki gibi dünya sevgisi, mal, para olmaz. Bir insanın kalbinde dünya sevgisi olursa Allah sevgisi olmaz. Dünyanın Allah katında değeri olsaydı ahiret olur muydu? Allah sevgisi dünya ile beraber bir arada durmaz. Allah Teala dünyayı sevmiyor. Peki sevmiyorsa neden bizi dünyaya gönderdi derseniz biz bu dünyada ''Kısa bir zaman için geldik. Sanki piknik yapmaya. Az bir zaman durup gideceğiz. Ebedi kalıcı değiliz. Azıcık çalışıp çok dinleneceğiz öteki alemde. Ama öz çalışacağız. Kaybetmeyeceğiz ki dinlenmeye hakkımız olsun. Ömrümüz ne kadarsa işte o kadardır bu dünya hayatı. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı gibi.'' ''Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir.'' Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı istemez. Şimdiye kadar yaşadığımız zamanı düşünelim. Ne kadar tez geçti diyoruz değil mi? Kıyamet gününde iman etmeyenler mezardan kalktığı zaman onlara, Dünyada ne kadar kaldınız diye sorulacak. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Onlar da bir gün veya daha da az. Ne bilelim. İsterseniz bunu tam tamına aklında tutanlara sor. Zira bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda diye cevap verecekler. Mü'minun Suresi 113. Ayet Onun için ki bu kalpteki imanın kıymetini bilelim. Kalbimizi ıslah etmek için çalışan Allah dostlarına imkan verelim. Onlar kalplerde bir sanatkar gibi sanatlarını icra etsinler de biz de zarar görmeyelim.